Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com adresinden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz, takipte kalırsanız mutlu olurum. Bugün böcek bilimine yüzyıllar öncesinden ışık tutan botanik sanatının en önemli isimlerden birini anlatmak istiyorum. Maria Sibilla Merian metamorfozu belirleyerek böceklerin gelişim süreçlerine dair yerleşik fikirleri değiştiren bir isim Maria Surinam'ın bilinmeyen hayvanlarını ve böceklerini de keşfeden ilk böcek bilimci Frankfurt'tan Hollanda'ya oradan Güney Amerika'daki Surinam'ı Avrupalıların daha önce hiç tanımadığı egzotik yaratıkları görmek için bilimsel keşif yolculuklarına çıkmış Zamanın ötesinde bir kadın 186 böcek türünün yaşam döngüsünü tanımlamış Birçok böcek hayvan ve bitki türü ona ithaf edilmiş Gerçekten çok ilginç bir isim yüzyıllar öncesinden Maria Sibylla Merian 1647 yılında yani Bundan 351 yıl önce Almanya henüz Almanya olmadan önce Kutsal Roma Germen topraklarında Ünlü sanatçı ve yayımcı Matthaus Merian'ın kızı olarak doğmuş Babasının ölümünden sonra o 3 yaşındayken Annesinin evlendi. üvey babası ise Ünlü natürmort ve çiçek ressamı Yakup Mareldir Frankfurt'ta Babasının ilk yaşından kardeşlerle birlikte büyük bir ailede Sanatla, doğayla Ve kitapları iç içe bir ortamda büyümüş Kaşiflerin Egzotik bitki ve hayvan türlerinin Ülkelerini taşıdığı Böylece bir yandan da doğa biliminin geliştiği zamanlardır Bunlar Yeni dünyadan insanları, her biri e, farklı cap canlı renklerde bitkileri ve hayvanları anlatan e, resimli kitaplarla dolu bir kütüphane de vardır o evde. E, Maria'nın o bilinmeyeni olan merakını güdüleyen nedenlerden biri olmalı e, herhalde bu ortam diye düşünüyorum. E, i̇lk sanat eğitimini 1651 yılında yani kadınların henüz sanat okulunu o yıllarda. E, onun yeteneğini e, fark eden üvey babası Yakup Marel'den almış. Evet. Vellum yani sığır derisi üzerinde çalışmayı e, Boya karıştırarak renk yaratma tekniklerini öğrenmiş i̇şte Nergisler için sarı, karanfiller için pembe, irisler için mavi renkler yaratmayı öğrenmiş e, O dönemde sanatçılar e, kendi boyalarını doğal malzemeler e, Farklı mineraller, bitkiler hatta e, kabuklu deniz canlıları ve böceklerle kendileri yaratmak zorundaydı e, Bu doğal malzemeler öğütülerek pigmentlere dönüştürülüyordu Maria, en başta bu pigmentleri yeni karışımlarla nasıl yağlı boya ve sulu boyaya dönüştüreceğini öğrenmiş. Yakup Marel ölü doğa resimlerinde böcekleri çizerken kurutulmuş ve panolara iyileşenmiş örnekleri kopyalıyordu. Ama Maria böcekleri canlı olarak yani gerçek renkleriyle ve kendi doğal ortamlarında nasıl davrandıklarını gözlemleyerek çizmek istiyor. Metamorfozu kayda geçen ilk böcek bilimcidir. Maria kendi yaşamında deyim yerindeyse bir metamorfoz süreci gibidir. İlk dönüşümü de o 13 yaşındayken olur. Ee, yani o'nun statüsünden beklenen sosyal hayatı bir tarafa bırakarak e, bütün hayatını işte bilimsel gözlemleri gravür ve sulu boya gibi resim tekniklerini geliştirmeye adar. Frankfurt'ta bu evinin etrafında yürüme mesafesinde başlar araştırmalara. Ee, nehrin kıyısındaki ağaçlarda ne bulduysa eve toplayıp e, notlar almaya, onları çizmeye başlar. O yıllar sonra çıkacak, o, ipek böceğinin metamorfoz sürecini anlatan ilk bilimsel kitabı, e, o, The Caterpillar Book, yani tırtıl kitabı, eskiz defterindeki bu ilk gözlemlerine dayanıyor aslında. 17 yaşına geldiğinde Maria babasının çırağı Andres Graf ile evlenir. E, evlendikten sonra da atölyede birlikte çalışmaya karar verirler. Evliliğin ilk yıllarında yaptığı e, nar ağacı temalı resminde e, farklı evrelerde narlar vardır ağacın üzerinde. Tepede nar çiçekleri vardır. E, bir dalında meyveye dönmüş bir çiçek vardır. Bir dalında da ağzı açılmış olgunlaşmış bir nar ve yerde de üzerine kelebek konmuş bir nar çizilmiştir. Ee, Nar ağacının e, yaşam döngüsünü farklı evleriyle e, tek bir kadrajın içinde anlatmıştır Bu gerçekten bu anlatımda o zaman için bir ilk sayılabilir ee, 1668 yılında Frankfurt'tan Nürnberg'e e, bahçeli bir eve taşınca Bu kez bahçedeki böcekleri çizmeye başlar Hatta onları e, yedikleri yapraklarla birlikte toplayıp eve getirmeye ve aşama aşama resmetmeye başlar Andreas işte uzmanlığı geri Nürnberg'in sokaklarını ve meydanlarını çizerken, Maria da sadece kağıda değil, ipek ve ketene de resim yapmaya başlamıştı. E, kuş ve kelebek çizinleriyle süslü masa örtleri boyuyor. E, yani zengin ailelerin genç kızlarını da vazoda çiçek resmetmeye öğretiyordu e, o yıllarda. E, 1675 yılında. E, Öğrencilerine kolaylık olsun diye, eğitim verirken kolaylık olsun diye The New Book of Flowers, yani yeni çiçekler kitabını hazırlamıştır. Bu kitapta e, anemonlar, ters laleler, e, Türk şapkası zambağı, mor zambaklar, laleler, irisler ve nergisler vardır. Onların gravürleri vardır. E, Maria'nın zamanı aynı zamanda bilimde yine atılımlarının olduğu da bir çağdır. E, İtalya'da. Galileo yeni icadı teleskopuyla gökyüzüne bakarken dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylüyordu. Londra'da damarları inceleyen William Harvey kanın kalbin pompalamasıyla da tümücüde daldığını ispat ediyordu. Isaac Newton da yasasını anlatıyordu. Hollanda'da da Antoine van Leeuwenhoek kendi tasarladığı mikroskoplarla çıplak göze göremediğimiz canlıların varlığını ortaya çıkarıyordu. Bütün bu keşifler bilime yepyeni bakış açıları kazandırıyordu. Ee, Maria'nın 1677 yılında yayınlanan e, e, Caterpillar's e, Their Wanderous Transformation and Peculiar Nourishment from Flowers yani tırtılların mucizevi dönüşümleri ve garip besin bitkileri kitabında e, tırtıllar, kurtçuklar, kelebekler, sinekler ve diğer küçük hayvanları e, zaman, yer e, ve karakteristik özelliğini için notlarla sunuyordu. Her bir isim e, bakır levhalarla, gravür tekniği tek tek basılır. Yumurtadan larvaya, pupadan ergin haline, kelebeğin tüm aşamalarını gösteren kitap sadece sanatçı olarak değil, yani bilim insanı olarak da onun tarihin önemli bir yerini koyuyor. Maria böceklerin ölümcül davranışlarını tespit eden, parazitoitleri gözlemleyen de ilk bilim insanı. Bir kozadan kelebek çıkmasını beklerken sinek çıktığını görünce parazitoit bir yaşam form olduğunu fark etmiş. Eşek arasının tırtılın üzerinde bıraktığı tırtıl da kozasını ördükçe içine hapsolan yumurtaların e, larva evresinde ona ev sahip yapan tırtılı öldürdüğünü keşfetmiş. E, 1680'de yayınladığı 3. E, Gravür koleksiyonda ki o böcek resimleri elbette o gelişmiş merceklerde de sayesinde neredeyse fotoğraf gerçekçiliğindedir. E, erkekler dişilerinden kolaylıkla ayırt edilebiliyor e, bu e, resimlerde etrafındaki bitkiler ve çiçekler de e, tırtılların gerçek habitatların birer parçasıdır e, tek bir isimde tüm bu aşamaları göstermek, e, böcekler ve bitkiler arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak e, ve bunu göstermek Maria'ya Maria ait e, yeni bir fikir e, tırtıl kitabının bu üçüncü cildi için eskizler yaparken bir yandan da yarasalar ve kurbağalar da e, çizmeye başlamış Maria'nın notlarında e, kurbağaların sanıldığı gibi yumurtalarını ağzında taşımadığını e, ölü bir kurbanın rahminde bulduğu minik topları Tohumları besleyip su verdiğinde e, Larvadan iri başa ve kurbaya dönüştüğünü e, Anlatıyor Marian ve e, bütün bu aşamaları Tek tek çiziyor kitapta e, Bu başkalaşımı Kaydeden ilk kişi ya yani Onun döneminde bilim insanları hala kurbağanın Hem karada hem suda nasıl yaşadığını Tartışıyordu Tabi bu çalışmaları sürerken e, iki kızı da olmuştur Meryem'in e, 1682 yılında Üvey babası ölünce eşi ve kızlarıyla birlikte aile mülklerini yönetmek için Nürnberg'den Frankfurt'a dönerler Bu arada eşi Andreas Graff'in desteğiyle Tırtıl kitabını da yayınlamıştır ama Nürnberg'e yalnız döner Çünkü evliliği de umduğu kadar iyi gitmemektedir Maria o dönem için radikal bir karar alır ve annesi ve kızlarıyla birlikte Hollanda'ya taşınır kardeşin de aralarında olduğu bazen bir protestan topluluğa katılır yani Labadistlere katılır Andreas da bu süreç onu ziyaret etmiştir ama bir süre sonra boşanırlar 6 yıl bu protestan topluluğuyla yaşayan Maria annesinin ölümden sonra yaşamak ve çalışmak için bu sefer Amsterdam'a taşınıyor Amsterdam o zaman Avrupa'nın en önemli kentlerinden biridir Amerika'da işte Basra, Basra Körfesi'nde Hindistan'da ve Batı Hint adalarında sömürgeleri ve ticari ağları olan e, Hollanda Sömürge imparatorluğunun merkezidir burası. E, baharat, şeker, lale, e, tütün, Türkalıları ve Çin porselenleri Amsterdam'da toplanıyor ve dünyanın her yerine buradan satılıyordu. E, mikroskopun pek keşfediği Amsterdam'da e, çok daha kaliteli büyüteçlere ulaşma şansı olur Maria'nın. E, sineğin kanıtındaki damarlardan o tırtılın sırtındaki kıllara varıncaya kadar e, böcek çizimlerinde daha gerçekli çi detaylar vardır bu dönem çizimlerinde. E, çiçek ve meyveli siniri de e, onun için de bir cennettir burası. E, kentin tıbbi bitkiler bahçesi olan ama daha sonra egzotik bitkilerin yetiştirildiği Hortus Medicus'ta da Avrupa için çok yeni olan türleri de burada inceleme şansı olur Maria'nın. E, o dönemde Amsterdam'da e, tüm bu işte egzotik ülkelerden getirilen e, tuhaf yaratıkları, kabukları, değerli taşları toplayan koleksiyoncular da vardır. Ve e, bugünkü doğa tarih müzelerinin öncülü sayılabilecek olan merak kabinlerinde yani koleksiyoncular bu egzotik ülkelerden gelmiş koleksiyonlarını, e, o şeyleri, e, tuhaf yaratıkları, nadide kabukları, değerli taşları, kurutulmuş bitkileri, Panolara iğnelenmiş renkli kelebekleri, böcekleri Kavanozlarda alkolün içinde korunan küçük hayvanları Doldurmuş kuşları sergiliyordu Tabi Maria da bunlardan çok etkilenir Ve Surinama ticaret yapan damadının sayesinde bu işin ticaretine de girişir Bu tropik, tropik böceklerin ve kelebeklerin koleksiyon değeri yüksektir Ama fabrik e, tatlarından koparılmış ölü örnekler olduğu için bu canlıların nasıl yaşadığını, neyle beslendi ya da nasıl dönüşüm geçirdiğiyle ilgili hiçbir fikir içermiyordu. Koleksiyonlarda gördüğü bu harika varlıkların geldiği yerleri görebileceği Doğu ve Hint, Batı Hint adalarına seyahat etmek için dayanılmaz bir istek duyduğunu yazıyor notlarında. Ve yine radikal bir karar veriyor. Yeni bir dönüşüm başlıyor Maria için. Bir ilanla bütün sanat eserlerini ve koleksiyonlarını satarak... Gez için gereken bütçeyi topluyor. Ve Hazreti Etnamesi'nde yazdıktan sonra 1699 yılında yanına boyalarını, kağıtlarını, büyüteçlerini, ahşap kutularını ve örnek kavanozlarını alarak ve küçük kızını yanına alarak Suriname'a doğru yola çıkıyor. Evet sevgili şimdi bir müzik arası verelim. Isaac Perlman ve Pinces Zuckerman'dan Yohan Sebastian Bach'ın çift keman koncertosunu dinliyoruz. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. 17. yüzyıldan bir ismi ilk böcek bilimci ve maceracı Maria Sibilya Merya'nı konuşuyoruz. Surunuma giden gemiye bindiğinde Maria 52 yaşındadır. Seyahati boyunca deniz kaplumbağaları, balinalar, uçan balıklar ve yunusların eşlik ettiği iki aylık zorlu bir yolculuktan sonra Guavalar, papayalar, portakallar, muzlar ve diğer meyvelerle dolu bir cennete sürünama gelirler. Dev ağaçlar, maymunlar, görülmemiş renklerde uzun bacaklı devasa kuşlar, e, fosforlu parlak mavi renklerde kanatları inanılmaz büyüklükte kelebekler de vardır bu cennette. E, buraya geldiklerinde sömürgenin merkezi olan Paramaribo'da bir ev kiralarlar. E, burada... Hollanda Batı tadıları şirketinin elemanları vardır. Askerler, ticaret adamları, denizciler ve plantasyon sahipleri vardır. Ve tüm bu insanların arasında Maria ve kızından başka tırnak içinde başlarında erkek olmadan yaşayan Avrupalı kadın yoktur. Ve Maria dışında çok az insan böceklerle ve bitkilerle ilgileniyordu. Sürenam'ın zengin doğan kaynakları Hollanda'nın yönetimdedir. Ee, sömürgeciler şeker plantasyonları kurmuşlardır. Ee, plantasyon sahipleri şekerin yanı sıra kahve, kakao ve pamuk da yetiştiriyor. Ve buralarda Afrika'dan getirdikleri köleleri çalıştırıyorlardı. Ee, Maria bu cehennemi koşullarda çalışan çalışan köleleştirilmiş yerleri görünce şaşkınlığa uğradığını ve Avrupalıların kölelere olan davranışlarını onaylamadığını da anlıyor, e, anlatıyor. Yeni türleri keşfetmek için Evinden çok uzağa gitmesine gerek kalmıyor Maria'nın. Ee, mavi bir kertenkele odanın bir köşesinin yumurtalarını bırakır. Ee, ev, hamam böcekleri, bahçesi ise kelebekler, böcekler, sinek kuşları ve her türlü tırtırlarla doludur. Ee, Almancası Vogelspin'le olan kuş ölümceğinin onun tarafından tanımlandığı kabul ediliyor bugün. Ee, Surinam'da çizimler yaptığı sırada, Büyük bir örümceğin bir kuşu yakaladığını gören Maryan bunu gravürlerine de eklemiş Bu resim Güney Amerika'nın biyo ve Yağmur ormanlarının ekosistemine dair birçok şey anlatıyor bize Maria aynı zamanda yaprak kesen Karıncaların yavruları beslemek için yuvalarını götürdüklerini de Düşünüyordu yaprakları Gerçekten de yaprakları ...kendileri ve lavraları için beslendikleri mantığın ham maddesi olarak kullanıyor karıncalar. E, Savaşçık karıncaları ve yaprak kesen karıncaları ilk tanımlayan bilim insanıdır aynı zamanda. E, Surinam'ın ormanlarında hayvanları, rengarenk papağanları, göz alıcı kertenkelleri ve yılanları gözlemlemek için keşfe çıkar. Notlar alır, çizimler yapar. E, canlı bitki ve hayvan örneklerini evine taşır. Ve hep şu soruları sorar Yani hangi böcekler hangi bitkilerle besleniyor Hangi hayvanlar hangi böcekleri yiyor Onun için önemli olan tüm bu canlar arasındaki Bağlantıları keşfetmektir e, Ormanın daha çok Derinliklerine gidebilsem daha çok şey bulabilirdim Diye yazıyor Ama dikenlerle kaplı, sarmışlıklarla kaplı Orman öylesi vahşi ve yoğun ki Önden yerleri gönderiyorum ki Ellerinde baltalarıyla bana ormanın içinde Bir gedik açsınlar diye anlatıyor e, Beş yıl burada kalmayı Planlamıştır ama Malarya hastalığını kaptığı için iki yıl sonra dönmek zorunda kalıyor. Ee, hastalığın nedeniyle zorlu geçen üç aylık bir dönüş yolculuğundan sonra biriktirdiği tüm bu çizimlerini, notlarını ee, The Insects of Suriname, yani Suriname'ın Böcekleri kitabında bir araya getiriyor. Artık Amsterdam'a döndüğünde tanınan bir isimdir. Ee, onun bilim adına yaptığı bu tehlikeli yolculuğu özellikle sanatçılar ve doğa bilimciler arasında Maria Sibylla Merian'ı büyük bir şöhret geçir, e, getirir. E, 1701 ve 1705 yılları arasında yaptığı e, 60 ilüstrasyonun olduğu Surinam kitabı onun en önemli başarısıdır. Kızları da yani çizimleriyle boyamalarıyla annelerine asistanlık yapmıştır o yollarda. E, Tırtıl kitabında olduğu gibi yine metamorfoz süreçlerini e, canlı arasındaki ilişkileri e, bulundukları habitatlarla ilgili detayları da resmetmiştir ve o resmin her birinin karşısına da bilimsel gözlemlerini not almıştır. Hatta o yerli kadınlardan öğrendiği şifacılık bilgilerini de eklemiştir. Bu onun da gerçekten çok önemli bir belgedir. Maria e, Sibylla Merian yani 13 yaşında başladığı e, böcek metamorfozu araştırmalarını 51 yıl boyunca e, aralıksız sürdürmüş. Yani tutkusunu, merakını e, ve doğanın mucizelerini görebilme becerisini kaybetmeden Aralıksız olarak sürdürmüş ee, 1717 yılında inme geçirip Devam edemez, edemez duruma gelince de e, Kızı Doroteya, e, Annesinin Ve Surinam'daki günleri boyunca Ona yardım eden kızı kardeşinin çizmenine yola çıkarak 50 yeni levha eklemiş Koleksiyona Bu arada e, The New Book of Flowers Yani ilk kitabını da güncellemiş Ve üçlü bir set olarak yayınlamış ee, Maria Sibylla Marion e, Tırtıl kitabını güncellemiş hali yayınlamadan da kısa süre önce hayata veda etmiş Ocak 1717'de öldüğünde aynı ay e, Çar Petro yani bizdeki adıyla Deli Petro e, sanat danışmanı Georg Gelin e, aracıyla yaklaşık onun sulu ve çizimlerinden 300'ünü ve çalışma kitabını satın almış Petroburada ikinci bir Amsterdam dedi Batı stil'i yeni bir kenti yani sen Petersburg'u kuruyordu. E, Cizel evlenerek sen Petersburg'da yaşamaya başlayan Dorotya da bir yandan annesinin çizimlerini yayımlamaya devam eder. 18. yüzyılın ilk yarısında e, onun Kitapları ve resimleri daha da ünlenir. Koleksiyoncular resimlerini yüksek değerlerle satın alır. Birçoğu müzelerin arşivlerine alınır ve e, ve bilimsel araştırma enstitüllerine alınır. E, botanik ve bilimsel ilüstratörler onun öncülük ettiği stile bağlı olarak e, bitkiler, böcekler ve diğer hayvanlar arasındaki bağlantıları dikkat çekerek, e, dikkat ederek çizmeye başlar. Evet. Bilimsel araştırmalar geliştikçe e, Maria Sibilla ve diğer natürlistler unutulur ama e, tekrar 1970'lere gelindiğinde Sovyet Bilim Akademisi e, Maria'nın 50 Slubaya resmine tekrar yayınlanca e, bilim insanı olarak tekrar gündeme gelir. E, bugünün botanik sanatçılarına, entomologlarına ekleriz. Cistlere ve çevrecilere de ilham vermeye devam ediyor ee, bu e, ilginç e, böcek bilimci. E, tabii Maria Sebile Merian üzerine yazılmış onlarca kitap var. Daha detaylı araştırma yapmak, e, onun olağanüstünün çizimlerini görmek isterseniz, e, benim de kaynak olarak kullandığım kimi kitapları Twitter hesamından paylaşacağım. Buradan takip edebilirsiniz. Evet sevgili Açık Radyo İncileri, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. 17. yüzyıldan ilginç bir portreyi. Maria, Sibir'e, Meriyan'a konuştuk. gmail.com adresinden Botanitopya Twitter ve Instagram hesaplarında bana ulaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya